Emma hayır diyordu. Şal e, bir tuhafsın bu akşam diye üsteliyordu. Hiç canım bir şeyim yok benim. Üstelik bazı günler Emma eve gelir gelmez hemen odasına çıkıyordu. Orada bulunan Jüstün sessiz adımlarla dolaşıyor açık göz bir oda hizmetçisinden daha becerikli biçimde hizmet ediyordu ona. Kibriti Şamdan'ı bir kitabı yerli yerine koyuyor, geceliğini hazırlıyor, yatağı açıyordu. ''Emma hadi bakalım, oldu artık, git.'' diyordu. Çünkü Jüstün bu işleri yaptıktan sonra kollarını iki yanına sarkıtıp birdenbire beliren hayallerin sayısız ağları arasında kalmış gibi gözlerini açarak öylece duruyordu. Emma yitirdiğim mutluluğunu yine elde etmek için O denli sabırsızlanıyordu ki ertesi gün berbat, daha sonraki günlerse daha çekilmez bir hal alıyordu. Genç kadın çok iyi bildiği hayallerle alevlenen derin bir istek içinde kıvranıyor, yedinci gün ise bu istek Leo'nun okşayışları altında rahatça veriyordu. Leo'nun ateşliliği ise hayranlık, borçluluk gösterileri altında gizleniyordu. Ama bu aşkı sessiz dalgın bir halde tadıyor, sevgisini bütün yapmacıklarıyla canlı tutmaya çalışıyor, e daha sonra yok olacak diye korkudan ürperiyordu. Çoğu zaman sesinde tatlı bir hüzün çınlayışıyla Leon'a şöyle diyordu, ''Biliyorum beni bırakacaksın, evleneceksin, sen de diğerleri gibi olacaksın.'' Leon soruyordu, ''Hangi diğerleri?'' Emma, erkekler işte canım diye yanıt veriyordu. Sonra nazlı bir hareketle Leon'u iterek ekliyordu. Hepiniz de hazırsınızdır siz. Bir gün yine oturmuş, insanın bu ölümlü dünyada karşılaştığı düş kırıklıklarından boyun eğen bir edayla söz ediyorlardı. Emma bir ara bakalım beni kıskanıyor mu diye düşünerek Ya da içini dökmek için duyduğu güçlü arzuyu yenemeyerek eskiden de birini sevmiştim ben dedi. Sonra çabucak ekledi senin gibi değildi o ama hem kızımın başına yemin ederim ki hiçbir şey olmadı aramızda. Delikanlı ona inandı ama ne iş yapardı diye sormaktan kendini alamadı. Deniz Subayı'ydı. Emma böylece hem Leon'un yapabileceği bütün araştırmaları önlemiş, hem de kavgacı, yaradılışlı, saygı görmeye alışık bir erkeği sözde büyülemiş olmakla kendisini de çok yüceltmiş oluyordu. Noter katibi o zaman durumundaki aşağılığı hissetti. Kendisinin de apoletleri, nişanları, uvanları olsun istedi. Bütün bunlar Emma'nın hoşuna gidiyor olmalıydı. Genç kadının savurgan yaratılışından da bunu anlamıştı zaten. Oysa Emma duyduğu acayip isteklerden çoğunu söylemiyordu ona. Örneğin genç kadın Ruan'a çizmelerinin konçuları tersine kıvrık bir arabacının sürdüğü İngiliz atı koşulu mavi bir faytonla gelmek istiyordu. ''Ne olur beni uşak diye yanınıza alın.'' diyerek bu hevesi onda uyandıran Jüstün olmuştu. Gerçi her buluşmalarında bu yoksunluk gelmenin verdiği zevki azaltmıyordu ama dönüşün hüznünü arttırıyordu kesinlikle. Çoğu kez baş başa oturup Paris'ten söz ettikleri zaman Emma sonunda ''Aa orada olsak ne güzel yaşardık.'' diye mırıldanıyordu. Genç adam el ile onun saçlarını okşayarak yavaşça ''Mutlu değil miyiz ki?'' diye sordu. ''Emma, evet sahi, deliyim ben, öp beni.'' diyordu. Kocasını da her zamankinden daha hoş tutuyordu. Ona fıstıklı kremalar pişiriyor, yemekten sonra vahş müzikleri çalıyordu. Bu yüzden şağırlı yaşamından pek hoşnuttu. Emma da kaygısız tasasız yaşayıp gidiyordu. Derken bir akşam kocası birdenbire sordu. ''Sana ders veren piyano öğretmeninin adı Lemperur'du değil mi?'' dedi. ''Evet. Biraz önce Bayan Ligard'ın evinde onu gördüm.'' dedi. ''Senden söz ettim. Tanımıyor.'' Yıldırım düşmesi gibi bir şey oldu bu. Genç kadın yine doğal bir edayla yanıt verdi. ''Adımı unutmuştur belki.'' ''Doktor, Ruan'da piyano öğretmenliği yapan birkaç Matmazer Lempereur mu var yoksa?'' dedi. ''Emma belki de'' dedi. Sonra birdenbire ekledi. ''İyi ama makbuzları var onun bende işte bak.'' Peşinden küçük yazı masasının başına gidip bütün çekmeceleri araştırdı. Bütün kağıtları birbirine karıştırdı. Sonunda öylesine şaşkın bir hale geldi ki şağır ''Bırak canım.'' ''Ne diye bu denli kendini üzüyorsun bu değersiz makbuzlar için?'' dedi. ''Emma yo bulacağım.'' diyordu. Gerçekten de Charles bir cuma günü giysilerin asılı durduğu... ...karanlık odada çizmelerinden birini giyerken... ...deri ile çorabı arasında bir kağıt parçası bulunduğunu hissetti. eline alıp okudu. 3 aylık ders ücretiyle çeşitli malzeme bedeli olarak... 65 frank alınmıştır. Piyano öğretmeni Felis Lönperür. Nereden de girmiş bu çizmemin içine? Emma yanıtladı. Eski fatura dosyası rafın kıyısında durur ya, oradan düşmüş olacak herhalde. Ondan sonra da yaşamı bir yalan yığını haline geldi. Aşkını gizlemek için tıpkı bir örtüye sarar gibi bu yalanların içine sarıyordu. Bir gereksinim, bir merak, bir zevkti bu. O kadar ki örneğin Emma dün filan sokağın sağ yanından yürüdüm dese, onun kesinlikle sokağın sol yanından gittiğine inanmak gerekiyordu. Bir sabah yine alışkanlık edindiği üzere sıkı giyinmemiş olarak sokağa çıkmıştı. Derken birdenbire kar yağmaya başladı. Şarl da pencereden hava nasıl diye baktığı sırada Rahip Bornison'u Tuvaşe'nin arabasında gördü. Belediye başkanı Papaz'ı Ruan'a götürüyordu. Bunun üzerine hemen aşağı inerek Papaz'a kalın bir şal verdi. Kuru Ruj oteline varır varmaz bunu karıma verin dedi. Papaz otele gelince Yonville'deki doktorun eşi nerede diye sordu. Öteki kadın... Valla buraya pek uğramaz o diye yanıtladı. Bunun üzerine akşamleyin papaz kırlangıçta Emma Bovari'ye rastlayınca başına gelenleri ona anlattı ama buna uzun boylu önem verir görünmedi. Çünkü ardından hemencecik bir vaizi göklere çıkarmaya başladı. Bu vaiz büyük kilisede çok güzel vaazlar veriyor, bütün hanımlar da dinlemeye koşuyorlardı. Ama neye yarardı ki papaz ondan bir şey sormadıysa da ileride başkaları pekala boş boğazlık edebilirdi. Bu nedenle Emma Bovary her seferinde Kuru Ruj oteline inmeyi güvenliğine uygun buldu. Böylece merdivende kendisine rastlayan Yonvilliler hiçbir şeyden kuşkulanmıyordu. Günün birinde Emma, Leon'un kolunda Blanc otelinden çıkarken Leroy'a rastladı. Adam bir boşboğazlık eder diye kadının ödü koptu ama adam o kadar enayi değildi. Üç gün sonra Leroy gelip Emma'nın odasına girdi kapıyı kapatarak biraz para gerek bana dedi. Emma valla hiç param yok deyince Leroy sızlanmaya başladı. Şimdiye dek yaptığı bütün iyilikleri anımsattı ona. Gerçekten de şarlın imzaladığı iki senetten o zamana dek emma ancak bir tanesini ödemişti sonra manifatracıya yalvarmış o da ikinci senedin yerine ondan ayrı ayrı iki senet daha almış üstelik bunları da uzun birer vadeyle yenilemişti sonra lörö cebinden bir liste çıkardı listede alınıp parası ödenmemiş eşya yazılıydı perdeler halı Koltukların yüzü için kumaş, birkaç giysi, çeşitli makyaj gereçleriydi bunlar. Hepsinin değeri de iki bin frank kadar tutuyordu. Emma başını eğdi Loro devam etti. Paranız yoksa malınız var ya. Sonra da Omer yakınındaki Barneville'de bulunan pek de büyük bir kira getirmeyen külüstür bir evi anımsattı. Yaşlı Bay Bovari'nin eskiden sattığı bir çiftliğin parçasıydı bu. Çünkü lörü, komşuların adlarıyla birlikte buranın kaç dönümlük olduğuna kadar her şeyi biliyordu. ''Ben sizin yerinizde olsam başımdan def ederdim burayı. Üstelik elime para da kalırdı.'' diyordu. ''Emma iyi ama alıcı bulmak zor olacak.'' deyince ''Bakalım ben bulurum belki.'' dedi. ''Emma satmak için ne yapmak gerek?'' Leroy elinizde vekatname var ya dedi. Bu sözler kadını biraz rahatlattı. Faturayı bırakın bana bakayım dedi. "Löre yok canım istemez dedi. Ertesi hafta manufaturacı yine geldi böbürlene böbürlene. Çok uğraştım ama en sonunda Langlois adında birini buldum dedi. Bu adam çoktandır almak istiyordu ama bir fiyat vermiyordu. Emma kaça olursa olsun diye haykırdı. Ama bekleyelim bakalım, herifi de yoklayalım. Bu iş bir yolculuğa değer doğrusu ama siz gidemeyeceğinize göre isterseniz kalkıp ben gideyim oraya. Langrois ile yüz yüze konuşayım. Gidip döndükten sonra alıcı dört frank veriyor dedi. Bu haberi alınca Emma'nın ağzı kulaklarına vardı. E, i̇yi para doğrusu dedi. Paranın yarısını hemen aldı. Borcunu ödemeye kalkışınca Manifatracı ona ''Vallahi bu denli büyük bir para ödeyeceğinizi düşündükçe çok üzülüyorum, şerefsizim.'' dedi. Bunun üzerine Emma elindeki banknotlara baktı. Bu 2000 frank sayesinde sevgilisiyle ne kadar çok buluşacağını düşünerek e, ''Nasıl yani, nasıl?'' diye kekeledi. Manifatracı babacan bir tavırla gülümseyerek Nasıl olacak dedi faturalara her istenen yazılır. Aile işlerini bilmez miyim ben? Bir yandan gözünü dikmiş genç kadına bakıyor bir yandan da elinde tuttuğu iki uzun kağıdı tırnaklarının arasında kaydırıyordu. Sonunda cüzdanını açarak masanın üstüne her biri biner franklık dört tane senet koydu. Buyurun imzalayın bunları. Paranın hepsisiz de kalsın dedi en malında olmaz dedi.